Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan: Musman, Uygar Özeskin. Günaydın. Günün ilk kampanya haberi Gezi Parkı olaylarıyla ilgili ve konu hala sanık olarak yargılanan 13 yaşındaki bir çocuk. Çanakkale'de gezi eylemlerinde sprey boyayla yazı yazdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 13 yaşındaki BT’nin hapisle veya ailesinden alınarak cezalandırılmasına karşı çıkan kampanya Görkem Sönmez tarafından başlatılmış. Görkem diyor ki, 13 yaşındaki bir çocuk siyasi bir davanın konusu olamaz. Çocuklar yetişkinler gibi irade sahibi değildir. Yere sprey boyayla yazı yazan bir çocuğun 2 yıl hapis sistemiyle yahut ailesinden alınıp yetiştirme yurduna verilerek cezalandırılması şiddettir, manasızdır, mantık dışıdır, çocuk haklarına aykırıdır. Yargılama sona erdirilmeli ve BT'yi rahat bırakılmalıdır diyerek talebini dile getirmiş Görkem. Bir kampanyada İstanbul'dan geliyor. IETT'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi engelli yolcuların ulaşımına getirilen günlük 10 ve aylık 220 geçiş sınırlamasının kaldırılması. Kampanya sahibi diyor ki İstanbul erişilebilirlik ve trafik sıkıntısının en yüksek seviyede yaşandığı bir şehir olup engelli yolculara getirilen bu sınırlama çok yanlıştır. Geçmişte olduğu gibi günlük, aylık biniş sınırlaması olmadan devam edilmesini istiyoruz. Bir imza verin sessiz kalmayın diyerek destekçilerine seslenmiş. Sırada Cemil çiçeğe yönelik başlatılan bir imza kampanyası var. Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından başlatılmış. Talebi ise hukukçuların serbest bırakılması. Sözün kampanya mektubuna bırakırsak daha iyi anlaşılacak konu şöyle başlamış. Değerli dostumuz, müvekkilimiz, meslektaşımız. Çağdaş Hukukçular Derneği'ni 1974 yılından bu yana sürdürdüğü meslek, onur ve adalet mücadelesinden tanıyorsunuz. Genel başkanımızın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 22 üyemiz hakkında açılan davanın ilk duruşması 24-25-26 Aralık 2013 tarihinde Silivri Hapishanesi yerleşkesi duruşma salonunda başlıyor. 18 Ocak 2013 günü yapılan operasyon sonrasında tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, İstanbul Şube Başkanı Avukat Tayran Tanay, İstanbul Şube Sekreteri Avukat Güçlü Sevimli ve İstanbul Şube Yöneticisi Avukat Günay Dağ ve üyeleri Avukat Ebru Timtik, Barkın Timtik, Naciye Demir, Şükriye Erden ile Ankara Şube Yöneticisi Avukat Betül Van Gölü Kozağaçlı hukuka aykırı ve keyfi bir şekilde halen özgürlüğünden yoksun durumdalar. Bu süreçte yapılan tüm kara propaganda faaliyetlerine rağmen aslında bu davanın avukatlık mesleğinin ve özellikle politik ceza davalarında yürütülen avukatlık faaliyetinin suçlanması ve yargılanmasından ibaret olduğunun bilincindeyiz. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sadece siyasal, sendikal ve toplumsal muhalefetin değil, yoksulların, ezilenlerin devlet karşısında çaresiz bırakılmış halkın avukatlığını yaptığı için hedef olarak seçildiğinin farkındayız. Bizler mümkün olan en geniş katılımla mesleğimizin ve meslektaşlarımızın arkasında durduğumuzu göstermek kararlığındayız. Sizlerden de başlattığımız bu imza kampanyasına imzanız ile destek olmanızı bekliyoruz. İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz diyerek seslenmiş Çağdaş Hukukçular Derneği. Ve son haberimiz var sırada kampanyanın muhatabı Türkiye'deki İspanya konsolosluğu talebi ise Mekaneli'de yaşanan boğa sömürüsünün bir an önce son ermesi. Kampanyayı başlatan Elif Can Türk diyor ki İspanya'da Toro Jibüle denilen ve her yıl tekrarlanan festivalde bir boğanın boynuzlarının yanıcı madde dolu bir tahta parçası yapıştırılıp tahta ateşe veriliyor. Boğanın vücudu çamurla sıvanıyor ve ardından boğa serbest bırakılıyor. Boğa acı ve panik içinde etrafı çevrili alanda koştururken seyirciler de bunu zevkle seyrediyor. Bazı seyirciler de alana atlayarak hayvanı daha da korkutmaya çalışırken yerdeki alevler de hayvanı büsbütün paniğe sürüklüyor. 45 dakika süren koşturma sonunda iyice bitkin düşen boğa götürülüp kesilirken etleri de ödül olarak alana atlayan cesur tırnak içinde insanlara veriliyor. Çoğu zaman boğa acı ve panikten ötürü kafasını duvarlara çarparak ölüyor. Bu vahşi gelenek Medicanelli başta olmak üzere İspanya'nın birçok şehrinde düzenleniyor. Bu vahşeti durdurmak için lütfen kampanyaya imzanız ile destek verin. Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak duyurulmasına ve katılımın artmasına yardımcı olun diyerek sesleniyor kendisi. Son olarak biraz önce verdiğimiz haberlerdeki gibi kampanyaları başlatmanın Üç adımını şimdi sizlerle paylaşalım. Eğer bugün bir şeyi değiştirebilecek olsaydınız acaba neyi seçerdiniz? Mahallenizde, yaşadığınız şehirde ya da Türkiye'de neyin değişmesi için insanları harekete geçirdiniz? Tam şu anda sizin gibi esasında yüzlerce insan kendisine bu soruyu soruyor ve Change.org'da bir imza kampanyası başlatarak bunları gerçeğe dönüştürmek için harekete geçiyor. Kampanya başlatan kişiler binlerce insanın desteğiyle belediye başkanına, şirket yöneticilerine, yerel kurumlara veya ürünlerini satın aldıkları markalara taleplerini iletiyor. Anneler, öğrenciler, memurlar, sizin gibi duyarlı vatandaşlar Change.org'da başlattıkları kampanyalarda binlerce kişiyi bir amaç uğruna bir araya getiriyor ve taleplerinin gerçek olmasını sağlıyor. Bu konudaki bilinci arttırıyor. Kampanya başlatmak için peki ne yapmanız gerekiyor? Esasında çok basit bunun üç adımı var. Net bir talebiniz olmalı. Çok genel bir konuya yönelmektense net bir taleple yola çıkarsanız kampanyanızın önde başlar. Örneğin Ankara'nın ulaşım sorunu çözülsün demek yerine belli bir bölgedeki otobüs seferlerinin arttırılmasını istemek çözüme ulaşmak için daha etkili. Çünkü ne istediğiniz tam olarak daha belli. Bir de muhatapları doğru seçmek lazım. Kampanyanın talebini kim yerine getirebilir? Kampanyanın talebine göre muhatap bir belediye başkanı olabilir, bir muhtar olabilir Çocuğunuzun okul yönetimi ya da bir markanın Ankara Şubesi ya da mahalledeki bir mağaza olabilir. Unutmayın talebiniz ve muhatap seçiminiz ne kadar tutarlıysa başarıya ulaşma şansınız da o kadar artar. Bir de bunu neden istiyorsunuz onu da çok iyi açıklamak lazım. Çünkü kampanyadaki talebin... Anlaşılır bir dilde olması önemli. Böylece konudan haberi olmayan insanlar bile kampanyada yazanları okuduğunda bunu anlayabilecek ve destek olmak için size imza atabilecekler. Durumu olumlu ve olumsuz yönleriyle ne kadar net, anlaşılır ve basit bir şekilde açıklarsanız o kadar da destek almış olursunuz. Bu üç adımı tamamladığınızda kampanyayı yayınlayabilirsiniz. Sonra tabii yapmanız gereken kampanyanızın sayfasındaki düzenli adımına gidip muhatapların, Mail adreslerini eklemek, kampanyayı Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarından paylaşmak ve olabildiğince çok kişiye ulaşmak. Bu konuda insanları bilgilendirip desteklerini almak. Kampanyayı başlattıktan sonra kampanyanızı genişletmek ve başarıya götürmek için pek çok ipucunu da change.org.taksim.tr taksim rehberler adresine girerek kampanya düzenleme rehberinden de bu konuda fikirler alıp kampanyanızı başarılı bir şekilde sonuca nasıl götürürsünüz bu konuda. Bilgi sahibi olabilmeniz mümkün Evet şimdiden Kampanyalarınızda başarılar dileriz Esenlikler diliyoruz Hemen şimdi Gezegenimizden değişim için Büyük küçük hareketler